Açık Gazete Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet. Bir hoş geldin diyelim önce. Epey bir yurt dışı seyahatleri vardı. Yazılarından takip etmeye çalıştık bu kısmını. Ee, evet, teşekkürler. Hoş bulduk. dönüşte tabii dünyadaki dışarıda ve Türkiye'deki hengamenin içinde bayağı bir türbülans da var. Belki biraz ondan irrasyonel gibi görünen insana ilk bakışta bir kargaşa var. Evet. Bizim baktığımız yerden de bir çeşit böyle falan düsük havası mıdır, nedir? Bir dekadans havası mı? <gülüyor> Evet aslında dün de konuşmuştuk bu dekadans savası yani çöküş, çözüme ya da işte gelişmelerin yönünün, seyirmenin tayin edilememesi, kavranamaması gibi bir hava şüphesiz var. Ee, acaba bu, bu hani yakın zamanlarda, yakın on yıllarda ilk defa mı bu kadarını yaşıyoruz diye... Ee, sorabiliriz kendimize yani buna benzer şeyler olmadı mı mesela Irak Savaşı, e, Körf, ondan önce 90'larda, e, sonra 89'da işte e, duvarın yıkılmasının ardından Balkanlar'da başlayan e, olaylar falan yani bütün bunlar belki e, unutuldu işte belki o zamanlar e, başka bir algı. Hakimdi. ...o nedenle dekadans... ...ya da işte... ...yüzyıl sonu, bir dönem sonu... ...bir çöküş... ...gibi değerlendirilmemiş olabilir... ...yani biraz dikkatli... ...bakmak istiyorum... ...bu sözü kullanırken... ...bu kelimeyi kullanırken... ...esasen hani dekadans... ...dediğimiz kelimenin de Türkçe tam karşılığı... ...yok galiba değil mi? Yok hayır, yok... ...Türkiye'de Türkçe'de dekadans olarak... ...kullanılıyor... O kadar çok farklı anlamları var ki bir de e, hem felsefede e, hem tarihte falan <gülüyor> değişik anlamlarda e, kullanılabilmiş. Niye bu kelimeyi e, şimdi bu çevremizde ülkede ve dünyada olup bitenlere e, bir açıklama getirmek için kullandığımızda kısaca söyleyelim. Yani nereden geldi aklımıza uygun mu bu söz değil mi o da. Hani biraz daha açıklığa kavuşsun diye. Şimdi, e, her şey kötüye gidiyor. Daha doğrusu her şey e, ya da pek çok şey e, irrasyonel bir akış içinde. Hani yıkıcı e, dinamiklerin e, veya kötücül e, dinamiklerin çok öne çıktığı bir dönem. Şimdi örnekler sayalım mı yoksa ...tabii sen mi sayarsın örnekleri... <gülüyor> ...yani bunu zaten o kadar çok konuşuyoruz ki... ...dünyanın dört bir tarafında... ...ekolojik, ekonomik çöküşlerin... ...ve de işte son olarak da... ...Britanya'da şimdi... ...İngiltere'de başlayan şeylerle beraber... ...yağma, yangın... ...kundaklama vesaireyle devam eden... çok geniş çaplı bir şey ve bu konuda yeni bazı kitaplar da çıktığını görüyoruz. Yani şey dünyanın sınır boylarında dolaşan bazı gazeteciler tabiri caizse şey de söylüyorlar. Yani bu militarizm, neoliberalizm ve iklim değişikliğinin üçlü üçlüsünün mahşerin ah, üç atlısı halinde ve birbirlerini de besleyerek üstelik büyüterek meseleyi işte Somali'deki görülen hallerde Afrika'nın tamamı neredeyse artık sahra altı böyle bir yıkıma mahkum oluyor. E öyle bir durum var yani. E doğru fakat hani, e, tam da e, bu e, çöküş tartışmalarında belki dikkat edilmesi gereken noktalardan birinin bu olduğunu da ben e, vurguluyayım. Yani e, çok e, çok daha kolay bir açıklama gibi geliyor bana. E, meseleyi e, sadece ekonomik ve e, hani askeri boyutlarıyla daha doğrusu doğrudan neoliberalizme bağlayan açıklamaların eksik kalacağı gibi bir e, korkum var zaten. Bir kaygım var daha doğrusu. Bunu, çünkü pek çok şeyi eksik anlatmış olduğumuzu düşünürüm eğer böyle yaparsak. Mesela şimdi Norveç'te yaşananları evet. düşünelim değil mi? Mutlaka ırkçılığı da oraya bağlamamız mümkün. Mutlaka yabancı düşmanlığının kapteizm, neoliberalizm içinde... Kökleri oradan beslendiği yanlar olduğunu söylemek e, mümkün. Ama sadece onunla açıklamak ne kadar doğru olur e, sorusunu mutlaka sormak gerekiyor yine. Şimdi e, bunun dışında e, Londra'da olup bitenleri konuşuyoruz. Londra'da olup bitenler e, şüphesiz bu konuda. E, hani yoksullukla, işsizlikle falan ilgili ama yine acaba sadece bunlarla mı açıklanabilir? Çay Partisi'nin ortaya çıkışı değil mi? Mesela evet. Amerika'da Çay Partisi'nin ortaya çıkışı değil ciddi bir güç hayne gelmesi. Ve hatta kontrolden de çık, yani onu destekleyen iş çevrelerinin, büyük sermaye çevrelerinin de korkutacağı bir kontrol dışı güç haline gelmesi gibi şeyler var. Şimdi mesela yani <gülüyor> okuyamadım daha makaleyi ama dün konuşuyorduk. Hı hı. E, Texas valisi e, bayağı e, köktenci e, eğilimleri dini köktenciliği destekleyen biri. E, kendisi başkanlığa da adaylığını e, koyması durumunda. E, Amerika'da ve Bütün dünyada yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir diye yorumlar çıkıyor makaleler. Çünkü korkunç aşırı diyebileceğim görüşleri savunup yani protestanlar dışında herhangi bir dini, tems, dinin temsilcisini bile almadıkları toplantılar yapıyorlar. Evet şimdi tam da hani, bu çöküş tartışmalarında biraz tarihe bakmanın da yeridir şimdi bu noktada. Ee, mesela Nasyonal Sosyalizm ya da Nazilerin evet. geliş sürecinde e, en çok eleştirdikleri şeylerin başında Batı'nın çoğulcu bireyci demokratik sisteminin geldiğini vurgulayalım. Yani onlar diyorlardı ki 29 krizinden sonra e, propagandalarında e, özellikle mevcut sistem insanlığı çöküşe ve yozlaşmaya götürüyor diyorlardı. Ee, yine mesela e, şeyde özellikle günümüzde e, 90'lar, 80'lerden itibaren ya yani 90'lardan itibaren e, bu kökten dinciliği, her türlü kökten dinciliği özellikle İslami fundamentalizmi Batı medeniyetinin çürümüşlüğüne bir cevap olarak açıklayanlar vardır. Şey o nedenle hani çürüme, çökme tartışmalarını Ee, sadece belli bir noktaya hapsettiğimiz zaman ardından e, şu gelecektir. Yani bugün kapitalizm, liberalizm işte e, bazılarına göre Batı'da uygulanan liberal demokrasi hatta insanları yozlaştırmıştır. Ve yozlaşma bu bireyciliğin uç noktaya varmasının da e, bir yansıması olarak kabul edilebilir. O halde alternatif midir? Buna alternatif Çoğu yerde aslında tek kişi yönetimi veya totalitarizm olarak da ortaya çıkabiliyor. Tam böyle bir sıkıntı noktası olarak tespit etmek gerektiğini düşünüyorum bunun. Şimdi Amerika'nın bazı sorunları çok daha kolay yorumlamak, değerlendirmek imkanımız var. Mesela bugün... dünya hegemonyası için e, Amerika Birleşik Devletlerinin yaptığının e, dünyada militarizm yükselttiğini e, çok açık tespit edebiliriz değil mi? Yani Irak savaşından sonra işte hala Afganistan'da devam eden durum e, şimdi Suriye İran sorunu var. Yani bunlardan e, nasıl bir e, sonuçla e, hani sıyrılabilecek taraflar onu kestiremiyoruz ama böyle bir militarist e, zihniyet yayılmasını, yaygınlaşmasını tetiklediğini söyleyebiliyoruz. E, Yoksulluğun bugün dünya sistemi, dünyaya egemen olan neoliberal kapitalizminin e, bir doğrudan sonucu olduğu konusunda da bir tereddüdümüz yok. Evet. dünya kaynaklarının talan edilmesi veya adaletsiz dağılımı açlığın, yoksulluğun temel nedenidir. Bu hani bu bu, bu konuda artık herhalde bundan 30-40 yıl önce olduğu gibi saçma teoriler ortaya atacak hal kalmamıştır. Yani durum çok daha açık ortadadır. O saçma teoriler dediğim şeyi de hatırlatamam isterseniz. Hani e, gelişmemişlik e, daha çok ülkelerin kendi e, veya toplumların kendi zaaflarının, zayıflıklarının, e, kendi tırnak içinde tembelliklerinin veya avantajlarını kullanamamalarının bir sonucu olarak görülürdü. Veya dünya sisteminde eklemlendikleri, e, dünya düzeninde eklemlendikleri siyasal sistem. min kalkınmaya elverişli olmamasının bir sonucu olarak e, yansıtılırdı. Evet. E, hani ne bileyim mesela e, Batı bloku e, işte Sovyet sisteminde devletçi yönetimlerin e, özellikle üçüncü dünya ülkelerinde zenginleşmeyi, kalkınmayı refaha engellediğini e, on, o, onun bir e, sonucu olarak da. Yani, e, e, e, ekonomik açıdan e, e, ekonomik açıdan zayıf toplumların bir süre sonra çöküş yönüne gidebileceklerini falan söylerlerdi. E, bugün bunu da artık söyleme imkanımız yok. Çünkü dünyada kapitalizm dışı bir kalkınma ya da bir gelişme yolu seçen toplum kalmadı. Evet. Peki buradan nereye bir Nasıl bir projeksiyon yapabiliriz? Bu? bu gibi dönemlerin tabii en büyük sıkıntısı hep söylenir. Ee, bir e, geleceğe dönük bir umudun, bir e, e, gelecek e, perspektifinin üretilmesindeki e, zorluklar e, yani hep irrasyonel ideolojiler diye e, damgaladığımız eğilimleri besliyor. Ee, hani bilinemezcilik veya insanın gelişmelere hakim olduğu hissini kaybetmesi ya da bireyin ve toplumların e, gelişmeleri etkileme, gelişmelerin yönünü belirleme e, gücüne sahip olmadıkları inancına kapılmaları genellikle e, irrasyonel ideolojiler e, ve arayışlar e, için elverişli bir zemin. Hazırlar bu irrasyonel kelimesini aslında çok sevmiyorum Öyle Kullanılır irrasyonel değil de başka bir şey desek belki daha doğru olur. Bir, dine kaçış olabiliyor. İki, milliyetçiliğe kaçış olabiliyor. Üç, tek kişi yönetimine veya otoritarizme, totalitarizme kaçış olabiliyor. Ve bunların Şu, hepsi de birleşmiş de olabiliyor. Hepsi de birleşebiliyor. Yani onu şöyle de açıklayabiliriz. Ee, eğer e, hani gelişmeleri e, anlamlandırma e, gücünüzü kaybediyorsanız etkileme belirleme e, gücünü kaybettiğinizi düşünüyorsanız kendinizi en kolay özdeşleştireceğiniz e, e, arayışla ideolojilere sistemlere kayarsınız mesela herhangi bir çaba harcamak gerekmek sizin. Ee, i̇çine doğduğunuz dini siyasal bir hedef siyasal bir sistem haline getiren e, akımlara yanaşırsınız. Veya millet zaten verili bir şeydir. Hani içine doğmuşsunuz ya da ırk verili bir şeydir. İçine doğmuşsunuz onu bir e, ideoloji haline getiren yaklaşımlara sığınırsınız. Ee, bu hani kitle içinde kendini güçlü hissetme, aynılar içinde, kendisine benzeyenler içinde, kendisini güçlü hissetme gibi bir etki de yaratıyor zaten. Şimdi Elias Canetti'nin kitle ve iktidar kitabı geldi aklıma tam bu noktada. Irkçılık, evet. e, milliyetçiliğin aşırı biçimleri... E, otoriter, otoriter e, yönetim arayışları yani hepsini birden topladığınızda e, en genel e, başlığıyla sağın en kötü hallerinin giderek öne çıkması gibi bir tehlike var tabi. E, bu tehlikenin de somut yansımalarını e, e, görebiliyoruz. Şimdi bütün bunların karşısında çelişkilerin E, kaynaklarını daha inandırıcı, rasyonel ve dönüştürülebilir bir biçimde açıklayan e, yaklaşımların eksikliği ciddi sorun yaratıyor tabii. Yani bu e, açıklayan ve kontrol eden eğilimlerin eksikliği dediğimizde de aklımıza e, elbette sol geliyor. Yani bu e, sol e, genel olarak e, toplumsal, siyasal sorunların kaynağının yine toplumda olduğunu e, bizzat insan ürünü olduğunu ve bizzat insanın kendi iradesiyle dönüştürülebileceğini e, telkin eden söyleyen savunan bir e, yaklaşımın e, adıdır. E, en azından ortak paydası budur. Yani e, bizim üstümüzde dışımızda yer alan güçlerin kontrol edemeyeceğimiz etkileyemeyeceğimiz dinamiklerin oynadığı rolü E, reddeder. Daha doğrusu burada büyük bir rol, belirleyici bir rol oynadığını eder. İnsanlar ve e, bu insanların ürettiği sistemler yaratıyor yoksulluğu da, militarizmi de. E, i̇şin bir diğer boyutu var tabii sadece insan ürünü sorunları yine insanın kendisinin e, çözebileceği inancı yanında Bunu nasıl, hangi hedeflere, ilkelere, ideallere göre yapacağı konusunda da bir umut, bir hedef gösterebiliyor. Mesela adalet, eşitlik gibi kavramları pekala bu sorunların özellikle yoksulluğun ve açlığın önüne geçmek için Ee, bir e, parola bir e, hani kutup yıldızı gibi eğer yaygın bir hale gelebilirse ki tesel bir hale gelmişse gösterebiliyor son. E şimdi dünyada sonunda e, ne kadar güçsüz olduğu ortada e, bu ortam içinde e, sağın saydığımız o üç ayağı ya da tekrarla mahşerin o üç atlısı başına alıp gidebiliyor. Evet. Yani mesela şimdi de o bakıyordum Türkiye'deki medyada çok ciddi bir anlama çabası da yok. İngiltere'de ve Londra'da başlayıp çeşitli şeyleri de yayan olayları yorumlama konusunda işte gene Türklerin elit sopa, sopalarla kendilerini nasıl müdafaa ettikleri falan var. Ama mesela Bir Nina Power diye bir hanım bir, bir üniversiteden Rowhampton Üniversitesi'nden Guardian'a şeyi yazmış. Yani diyor ki bu kemer sıkma politikaları filan müthiş kesintiler ama asıl arkasında yatan şey diyor en zengin yüzde onluk kesimin Britanya'da yaşayan şimdi... ...yoksulların yüz katından... ...daha iyi bir hayat yaşadıkları... ...ve sosyal e, mobilitenin de... ...yani geçişkenliğin de... ...toplumsal geçişkenliğinde de... ...sınıflar arası... ...en berbat hale geldiğini... ...yani gelişmiş ülke... ...arasında Britanya'dan daha kötüsü... ...yoktur demiş. O yüzden... ...anlamak... ...ve solda yok tabi işte. Gerçekten öyle. Yani İngiltere'de... ...hani e, olanlarla ilgili... Ee, yazılanlar tabi biraz geçmişe dönüp bir hesap çıkarma havası da e, içeriyor yani hani şimdiye kadar bu gelişme gözler kapatıldı işte Teçir döneminden beri evet e, hani İngiltere'de bu tartışma yapılmıyor değildi ama çok dikkate alınan da bir tartışma değildi artık yani Neoliberalizmin mutlak e, galibiyetini zaferini ilan etmesinden sonra işçi partisinin de üçüncü yolda altında e, bundan çok farklı bir şey önermemesi iyice hani bunu e, tartışma dışı bir Mesele haline getirdi yani verili bir şeymiş gibi e, sanki hiç sorun yokmuş olanlar da çözilebilirmiş gibi düşünüldü. Şimdi burada aklıma şey geliyor tabii eskiden. 3'te 2 toplum e, teorisi üzerine kurulurdu. Dünya sistemi kuruluydu. Yani öyle bir teori vardı. Şöyle denilirdi. Dünyanın veya bir toplumun. 3'te ikisini e, yani şikayet etmeyecek ayaklanmayacak dizeyde tutarsanız 3'te 1 e, kontrol edilebilir. O 3'te 1'i Ee, sistemin güçlerinin bile kontrol etmesine gerek yok. Üçte ikilik kesim onları ayaklandıklarında ya da ayaklanmaya teşebbüs ettiklerinde zaten kontrol eder. Hadi neyse ayaklanmayı boş verelim. Böyle bir hegemonya üçte biri zaten etkisizleştirir. Fakat neoliberal küreselleşme e, tartışmalarıyla birlikte 90'ların başında eee üçte iki toplum e, teorisinin artık geçerli olmadığı Bunun yerine beşte bir toplum modelinin geçtiği söylendi. Yani şöyle deniyordu. Toplumun beşte biri iyi şartlarda çok iyi yaşayabilir. Beşte dörtlük kısmı önemli değildir. E, dünyada bu uygulandı tabii. E, dünyada uygulandı. Nüfusun neredeyse beşte dördü e, yani kendi haline bırakıldı. Mesela Afrika Bütünüyle gözden çıkarıldı o yıllarda. Evet. İç savaşlar o yıllarda patlak verdi. Yani şüphesiz bunu dünyayı yöneten güçler oturup masa başında kararlaştırıyorlar ee, diyemeyiz. Yani öyle değil ama gelişmeleri anlamlandırmak için üretilen teorilere hani baktığımızda bugün geldiğimiz noktayı biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Sanırım Britanya'da da benzer bir şey oldu. Sanırım değil. Hı, o, bu hı, yana hı, da hı. uyarlanabilir. Yani %20, toplumun %20'si. iyi şartlarda olsun yüzde sekseni gözden çıkarılabilir. O gözden çıkarmayı nasıl kontrol edecekleri konusunda da şimdi zamanımız kalmadı. Tartışmaları yeniden hatırlamakta fayda var tabii. Yani onlar da çeşitli yollarla kontrol edilebilir. Özellikle bu hani iş dünyasında yaratılan rekabet birbirleriyle esnek çalışma ilişkisi Dolayısıyla birbirinin kurduğu hayne getirilen insanlar vesaire. Veya işte... E, Medya, Murdoch İmparatorluğu. Mesela, mesela, mesela daha pek çok şey. E, fakat bunun e, yürü, yürüyemeyeceğini görmek için herhalde öyle çok e, derin bilgi ve teori üretme gücüne sahip olmak gerekmiyordu. E, hala devam edip, edici Daha doğrusu e, yolun sonuna gelindiğini söylememiş için çok erken. Paris'te de benzer olaylar yaşandığında yine işte sonuna geldik falan bir şeylerin gibi tespitler, yorumlar yapıldı ama ben bunun için çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu Morduk skandalı, banka krizi Londra'daki evet. banka krizi vesaire bütün bunların Ee, bir tür sistemin kendini e, belli açılardan temizleme, arındırma operasyonuna dönüşeceğini, zaten yapıyorsunuzdur bu tür da var, ee, bir süre sonra belli meşruiyetin belli ölçülerde yeniden üretildiği bir akışa gidileceğini söylüyorum. Şimdi geçen e, <gülüyor> İngiltere'deki durumu açıklamak için Seks Birden bir uyarlama okumuştum Almanya'dayken ee, cehennem boş, bütün şeytanlar Londra sokaklarında daha yani bankaları evet. katkı ediyorlar. Biliyorsunuz banka sistemi Londra Londra'da bankacılık ve banker aslında bankacılığı da açtım. Banker e, dünyası gibi bir dünya. Yani bütün şeytanlar Londra sokaklarında. <gülüyor> cehennem boş yani. <gülüyor> E şimdi bu şeytanlarla çok kısa sürede baş edilmesi de çok kolay görünmüyor. Evet. Yani çok kaygı verici ama takip etmeye devam yani edecek. Bir sözü de hani yazarken aklındaydı da. Hani durum vahim daha doğrusu durum ciddi ama vahim değil Hı. diye bir söz var. Evet. Bir tersi var. Durum vahim Ama ciddi değil. Evet, aynı. Hangisinin geçerli olduğunu bilmiyorum. Bakalım durum vahim ama ciddi değil mi diyeceğiz? Yoksa durum ciddi ama vahim değil mi diyeceğiz bilemiyorum. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Günaydınlar olsun. Günaydın. Mevvoto